Ama şey bu anlamda işte. Şeyh Ahmet-i bizim. Fakih-i bizim. bizim. İşte bu işte bizim. İşte bu medeniyet iklimine, bu kültür dünyasına ulaştığımızda hepimiz kim olduğumuzu da görecek ve kardeşliğimizi idrak edeceğiz. Ya bir Zaten noksan orada. Onların da gönlü olsun. Dört, tam, Türkçem şey var. Talih Kubeyte fırsat mühletmine harame min amr-i nuhannine sâkî vere büleskhoşt. Talih